Ses sevdi ne hissine, tenbelik çöktü bedellerine. Ses sevdi ne hissine, tenbelik çöktü bedellerine. Kaldılar geri yeter yok yolundan, sanki tuttu bir kollarından. Sanki tuttu biri kollardan Biliyorlardı onlar Allah'ı Tanıyorlardı Resulullah'ı Biliyorlardı onlara Allah'ı Tanıyorlardı Resulullah'ı Ama bir kere zorluk oldu Çoktan aşık gitti çöl yolunu Ama bir kere zorluk ordusu Çoktan aşık gitti çöl yolunu Geldiklerinde çocuklar vardı Kadınlar vardı, yaşlılar vardı Geldiklerinde çocuklar vardı Kadınlar vardı, yaşlılar vardı Allah düşmanlarını gördükçe Hüzünler dolup kahrolurlardı Allah düşmanlarını gördükçe Hüzünler dolup kahrolurlardı Anlıyorlardı onlar Allah'ı Tanıyorlardı Resulullah'ı Biliyorlardı onlara Allahı tanıyorlardı Rasulullahı ama bir kere zorluk oldu su çok tanışıp gitti git, çöl yolunu ama bir kere zorluk su çok tanışıp gitti git, çöl yolunu. Hakabe'de yürekten söz veren Kalp bir hüzün sardı Hakabe'de yürekten söz veren Kalp bir hüzün sardı Ve mürarenin bitti sözleri Dolgu hilalin yaşlı gözleri Ve mürarenin bitti sözleri Doluphilerin yaşlı gözleri biliyorlardı onlara Allahı tanıyorlardı Rasulullahı biliyorlardı onlara Allahı tanıyorlardı Rasulullahı ama bir kere onluk olduuz. Çoktan aşık çıktık çöl yolunu ama bir kere zorluk olduk. Çoktan aşık çıktık çöl yolunu Zorlu sıcak kızgın çölü ezip geçenleri düşündüler. Soğuk sıcak kızgın çölü ezip geçenleri düşündüler. Muhlanım kaldılar medine'de da gibi içlere beklerler de kaldılar medine'de da gibi içlere beklerler biliyorlardı onlar Allah'ı tanıyorladı Resulullah'ı biliyorlardı Anlıyorlardı Resulullah'ım Ama bir kere zorluk ordusu çok aşıp gitti çöl yolunu Ama bir kere zorluk ordusu Çoktan aşıp gitti çöl yolunu Ama bir kere zorluk ordusu Çoktan aşıp gitti çöl yolunu